Şeytan Rüjin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi'l Alemin. Salat ve salamü ala Rasulü Muhammedin ve ala Ali vussahbiyejmay. Efendim bugün 33. Sözden 25. Pencereye inşallah beraber paylaşacağız. Evet kısa ama oldukça yoğun bir pencere burası. Marifetullah a açılan muhteşem muhakeme ve mantık çerçevesinde müthiş bir ders Cenab-ı Hak inşallah anlamamızı, idrak etmemizi nasip etsin 25. pencere nasıl ki madrup elbette daribe delalet eder sanatlı bir eser sanatkarı icap eder veled validi iktiza eder Tahdiyet, fevkiyeti istilzam eder. Ve akeza, bütün umur-i tabir ettikleri biri birisiz olmayan, efsafın isbiye nisbiye müsüllü, şu kainatın cüz'iyatında ve heyet umumiyesinde görünen imkan dahi vücubu gösterir. Evet, tekrar alırsak bu cümleleri teker teker üzerine durmak gerekiyor. Nasıl ki madrup elbette daribe delalet eder. Yani, mesela ensemize inen bir şaplak, ensemize bu şaplağı indiren birisini gösteriyoruz. Vurulmuşluk eseri varsa bir vuran vardır elbette. Ya da bir iz, izi bırakanı gösteriyoruz. Bir ayak izini gördüğümüzde buradan birisinin geçtiğini anlıyoruz. Evet, parmak izinden bakarak hırsızı teşhis ediyoruz gibi. Evet, bir darbe, darbeyi vuranı İz, izi bırakanı gösteriyor. Sanatlı bir eser, sanatkarı icap eder. Evet. Topraktan çıkarılan bir metal parçasına ya da bir efendim, kil parçasında hafif bir şekil gördüğünde ha bu insan eli bir sanattır deniyor hemen. Çok fazla yüksek bir sanat ihtiva etmese bile belli bir amaç için inceltilmiş, sivriltilmiş, çekil verilmiş bir efendim pişmiş kil parçası bize bunu hemen anlatıyor. Arkeologlar bunu söylüyor. Ha buradan bir medeniyet geçmiş. Bakıyoruz. Evet. Demek ki bir eser, sanatlı bir eser, sanatın isbetinde bir sanatkarını gösteriyor. Evet. Ne kadar sanatlıysa o kadar sanatkarını gösteriyor. Bu aklen zaruri böyle bir çıkarım yapmak. Velet validikti za eder. Yani evladı görüyorsak elbette bir anneyi kabul etmemiz gerekiyor. Evet, bir meyve görünce elbette ağacı anlamamız gerekiyor vesaire. Aklen zaruri sonuçlar bunlar. Tahdiyet fevkiyeti istilzam eder. Diğer taraftan farklı bir nokta da, yani bir aşağıdan bahsediyorsak mutlaka bir yukarıyı. Aklımıza getiriyoruz. Tek başına kullanılmaz. Sağ derken solu kas, solu da aklımızda bulunduruyoruz. Çünkü bunlar birbirisiz olmayan şeyler ve herkese. Bütün umur izafiye tabir ettikleri, yani birbirine izafe edilen, bir diğerine izafe edilen, yani ona aidiyet ya da onunla ilişki kurulan bir iş tabir ettikleri, birbirisiz olmayan, esafı nisbiye müsullü. Şu kainatın cüz'iyatında ve yet görünen imkan dahi vücubu gösterir. Bunlar gerçekten kuvvetli bir mantık örgüsü içerisinde bize anlatılıyor. İşte izden izi bırakana, eserden, sanatlı bir eserden eser sahibine, evlattan anneye bir intikal nasıl aklen zaruri, diğer taraftan da işte sağ sol aşağı yukarı gibi tabirler. Nasıl birbirisiz olmayan tabirler, kuvvetli bir lüzumla, gereklilikle diğerini zorunlu kılanakla zorunlu kılan şeyler. Böyle baktığımızda farklı bir şey daha müşah ediyoruz kainatta. Şu kainatın cüz'iyatında ve heyet umumiyesinde görünen imkan dahi vücubu gösteriyoruz. Kainata baktığımızda bir imkan hadisesi var. Her şey olabilirdi de olmayabilirdi de. Öyle de olabilir, böyle de olabilirdi. Niye öyle oldu? Dolayısıyla o kadar olabilirlikler içerisinde birisi niye tercih edildi? Dolayısıyla burada o kadar ihtimaller içerisinde birini tercih etmek, o işi tercih eden bir iradeyi gösteriyoruz. Evet, kainatın her tarafında her şeyin olabilirlik sınırları içerisinde iken illa da öyle olmasının bir izahı yoktur. Dolayısıyla kainatın neresine bakarsak bakalım böyle görüyoruz. Yani bunu şöyle bir şeyle izah etmek gerekirse yani bir resim olabilirdi de olmayabilirdi de. Fakat o resim varsa olmazsa olmaz bir şekilde bir ressam vardır. Baklen zaruridir. Evet. Dolayısıyla kainatın neresine bakarsak bakalım hepsi olabilirlik sınırlar içerisindeler. Dolayısıyla onlar olduran birisi var. Ve o olduran eğer bir başkasının oldurmasına muhtaç ise o da mümkün sınıfına giriyor. Olabilirlik sınırları içerisinde. Demek ki olabilirlerin içerisinde olabilirleri olduran ve olmaz aklın zararı olan ki buna vücut diyoruz. Varlığı olmazsa olmaz bir zatı gösteriyor. Bu felsefede vacibül vücut. Varlığının aksi düşünülemeyecek bir varı ifade eden bir kelime. Evet. Dosya kanyosu neresine bakarsak bakalım. Bir, Üstad bunu başka yerlerde biraz daha e, teferruplandırıyor. Bir varlık yokluk arasında, varlığını, varlığını yokluğuna tercih etmek anlamında var. Bir de mesela varlığını yokluğuna değil, mesela resimden bahsederken o resimde niçin şu renkler tercih edilmiş, niçin şu efendim, e, şekiller tercih edilmiş diye oradaki incelikli uyumu insan nazarına aldığında da aynı şeyi görüyor. Demek ki o rengi bu renge tercih eden, o şekli bu şekle tercih eden bir e, tercih edici'nin varlığı aklen zaruri. Hatta bu açıdan bakıldığında kainatta leysel imkan edemimken diye ifade edilen bir hakikat ortaya çıkıyor. Yani imkanın sahasında bundan daha iyisi, daha güzel olamazdı denemiyoruz. Fendes bunların deliller oluyor bir anlamda da. Evet. Yani insan gözünü sadece gözün varlığı ayrıca bir gözü var edeni gösteriyor. Fakat bir de gözün tam da bu şekilde oluşu, apayrı bir şekilde onu bu şekle tahsis edeni gösteriyor. Bu bütün e, uzuvlarımız için geçerli. Yani gözümüz mesela olacak, tam da böyle olacak, tam da burada olacak e, şeklinde hesaplamalara giriştiğimiz zaman tam da böyle olmadı deyip gözümüzü koyacak başka bir yer bulamıyoruz. Vücudumuza daha uygun bir yer. Bütün bunlar işte bu olabilirlikleri olduran ve kendisi olmaya muhtaç olmayan, olabilirlikler dahilinde olmayan bir zatı gösteriyor. Bütün kainat onun delili oluyor bir anlamda. Yalnız aşağı yukarı birbirini gerektiriyorsa işte mümkünler varlı olmazsa olmaz o imkanı e, vukuğa getiren, varlığa çıkaran zatı gösteriyor. Ve bütün onlarda görünen infial bir fiili gösteriyor. Her şeyde bir oluş var, bir edilgenlik var, edilmişlik var. Dolayısıyla bu edilmişlik, bir fiile uğramışlık görünüyor kainatta. Nereye bakarsak bakalım, bir fiil orada işlemiş ve işliyor, hala görüyoruz. E, dolayısıyla bu fiil, bu işleniş, bu ediliş, bu yapılış bir yapmayı, bir etmeyi gösteriyor. Evet. edilmiş, Edilgenliklerden bir etkiye insan yükseliyor fikram burada. Ve umumunda görünen mahlukiyet halukiyeti gösterir. Her şey bir yaratılışa muhatap. Nereye bakarsak bakalım. Dolayısıyla yaratılışa muhatap olan yaratıcı olamaz. Dolayısıyla her şeyde bir yaratılış görülüyor. Dolayısıyla arkasındaki yaratan ama yaratılmayan birinin varlığı aklanın zaruri. Ve umumunda görünen kesret ve terkip vahdeti istizam eder. Neye bakarsak bakalım hep çokluktan meydana geliyor. Çok parçalardan meydana geliyor. Bu çokları tek yapan, bir organizma etrafında birleştiren bir teklik nazarımıza çarpıyor bir anlamda. Yani insan işte 100 trilyon hücreden mürekkep bu kadar her bir hücre ayrı bir aslında canlı bir anlamda. 100 trilyon hücreyi çok organize sistemli bir şekilde tek bir vücuda indirgemek, tek bir varlık varlık haline bir organizma haline getirmek, kesrete bir çeşit vahdet vermek anlamını taşıyor. Kainatın neresine bakarsak bakalım aslında hep böyle terkiplerle dolu olduğunu görüyoruz. Özellikle de canlılar muhteşem bir şekilde o kadar çok farklı şeyi bir tek şey haline getiren Arkasında bir vahdet sahibini gösteriyor. Ve vücut ve fiil, ve halikiyet ve vahdet, bilme daha ve biz zarre mümkün, münfail, kesir, mürekkep, mahluk olmayan, vacip ve fail, vahit ve halik olan mefsuflarını ister. Yani ortada bir fiil, bir iş görülüyorsa o işin bir öznesi vardır elbette. Evet, öznesiz fiil olmaz. Hele de öznesiz fiil son derece muhteşemse, akıllara durgunluk verecek bir incelikle, sanatla, maharetle yapılıyorsa, bu faizsiz olmasını iddia etmek bunun mümkün değil. Dolayısıyla az önceden beri tahlil ettiğimiz vücup, yani bu mümkünleri içerisinde o imkanı tahsis eden, tercih eden ee, anlamında vücup. yani vücub hakikati görünüyor, o zaman bir vacip var arkasında bir öznesi var yani. Onu icap ettiren zatı gösteriyor. Ve fiil. Fiili görüyoruz, etkiyi görüyoruz. O zaman etkeni de arkasında, özneyi de görmemiz lazım. Ve halikiyet Ortada yaratılmışlık görünüyor gözlerimizin önünde. Her şey habirat da yaratılışa mazhar oluyor. Arkasında halik yaradanı görmemiz gerekiyor. Ve vahdet. Ortada bir birlik, tekelden tekleştirici bir mahiyet harcayan bir fiil var yine kainatta. İşte çokları tek yapan, parçaları bir bütün etrafında tekleştiren vahdet arkasında bir vahidi gösteriyor demek. Biri var. Bu çokları bir yapıyor şeklinde. Bunlar da aklen zaruri şeyler. Bu fiiller, bu icraatlar, bu sanatlar böyle bir zatı aklen zaruri olarak gerektiriyor. Öyleyse... Bil ve daha bütün kainattaki bütün imkanlar, bütün infialler, bütün mahlukiyetler, bütün kesret ve terkipler bir zatı vacibül vücut. Faalun lime yurid, halik-i külli şeye, vahid-i ehade şehadetler. Bu muhteşem mantık sesçilisinden hareketle böyle bir sonuç zarrı olmuş oluyor bize. Kainata bakacağız, kainataki bütün imkanları göreceğiz. O imkanları mümkün kılan vaki kılan zatı gösteriyor. O zaman imkan sahasında ne varsa, bütün imkanlar, bütün ihtimaller beraberce düşünülüp, bunun hepsinin delalet ettiği, işte vacubül vücut unvanı arkasında Allah'ı gösteriyor. Bütün infialler, yani bütün yapılışlar, sanata mazhar oluşlar, e, disipline girişler, bunların arkasında e, dilediği gibi icraat yapan bir faal, bir özneyi gösteriyoruz Halik küllü şeyi gösterense, Kainatta ceryan eden mahlukiyettir. Her şey yaratılış mazlardır ve her daim yaratılıyor. Yeniden yaratılıyor. Bütün bu yaratılışlar, yani eser, kendisinden ziyade ustasını gösterdiği gibi, icraat da kendisinden ziyade o icraatı yapanı gösteriyor. Kainattaki bu yaratılış silsirelerinin sürekli devam etmesi de arkasında Halik-ü şey, her şeyi yaratan Zat-ı Zülcelal'i gösteriyor. Bütün kesretler ve terkipler bir zatı vacib. Evet. Bütün kesretler ve vahdetler de. Yani az önce ifade ettiğimiz gibi her şey başka parçalardan meydana geliyor. Ama rastgele meydana gelmiyor. Mesela kimyada muhteşem bir denge ve ölçü içerisinde bir araya geliyorlar. Bir muhteşem efendim molekülü makro molekülü meydana getiriyorlar. Onlar Mesela hücrenin içerisinde bir organel dediğimiz mesela mitokondriyi meydana getiriyorlar. Yine o kadar farklı mitokondriler, golgiler, şunlar bunlar, biyolojide öğrendiğiniz bütün o hücrenin altyapılarını sayalım. Hepsi bir araya gelip bir tane hücreyi meydana getiriyorlar. Bu kadar farklılıklar iç içe, iç içe, iç içe yeniden yeniye dizayn ediliyor, organize ediliyor ve bir canlı, en basit bir canlı, bir, bir hücre meydana gelmiş oluyoruz. Dolayısıyla o kadar iç içe terkipler, terkiplerin de yeni terkiplere girmesi, işte o kadar farklı farklı şeyleri farksız hale bir, an, bir anlamda getiren, tek bir bütün haline getiren hat ünvanı ile Cenab-ı Hakk'a işaret ediyoruz. Elhasıl nasıl imkandan vücut görünüyor? İnfialden fiil ve kesretten vahdet. Bunların vücudu onların vücuduna katiyen delalet eder. Öyle de. Mevcudat üstünde görünen masnoiyet. Evet, varlıklara bakıyoruz. Hepsi masnoiyet. Yani bir sanatlı yapılışı, yaratılışa mazhar. Her bir canlı. Ve merzukiyet. Hepsi canlıların hepsi bir şekilde ihtiyaçlarının tamamı görülüyor. Yani sarı yaratılmamışlar yaşatılıyorlar. Yaşamaları için ne lazım geliyorsa bir onlara temin ediliyor. Rızık tabiri onların bütün ihtiyaçların karşılanmasını ifade ediyor. Dolayısıyla mahlukata bakıyoruz. Müthiş bir sanat gözümüze çarpıyor. Diğer taraftan müthiş bir rahmetin ifadesi rezakiyet. Onların ihtiyaçlarının gidermesi de gözümüzün önünde. Bunlar da saniyet ve rezakiyet gibi şenlerin vücutlarına kat'i delalet ediyor. Nereden geliyor bu sanat? sanatlı yapılış, oluş ya da işte bu ihtiyaçlarının giderilmesi hadisesi, buna bir kaynak lazım. İşte buna saniyet ya da rezakiyet gibi bir şeyin atfedilmeli. Evet. Yani bir kaynak bulunmalı bunlara. Evet. Bu sanatın kaynağı ne? Bu sanat yapılışın kaynağı ne? Bu hikmetli doyuruluşun kaynağı ne? Nereden çıkıyor bunlar? Buna şeyin diyoruz. Evet. Bu sıfattan da öte. Sıfatların kaynağı. Şu sıfatın vücudu dahi bir zarure ve bilbedahı, bir hallak ve bir rezzak, sani rahimin vücuduna delalet eder. Evet. Bu sıfatı, işte masnuniyeti, merzukiyet gibi sıfatı, bir zarure ve bilbedahı, yani aklen zorunlu bir şekilde ve hiç muhakemeye bilenlerle ihtiyaç duymadan çok apaçık bir şekilde, bir hallak ve rezzak, sani rahimin vücuduna delalettir. Demek ki habire yaratan bir yaratıcıyı ve bol bol rızk veren, ayrıca sani, yani her şeyini sanatla yapan, hiçbir şeyi üstün kör yaratmayan ve rahim, son derece ince bir şefkati bulunan, yarattıklarını rahmeti bulunan ünvanıyla Allah'ı tanıtıyoruz. Evet, demek ki masnuiyet, sanatlı yaratılış ve onların e, hayatının devam için ne ihtiyaçları varsa görülmesi bu dört ünvan içerisinde Rabbimizi bize tanımlıyor. Tarifliyor. Halak, Rezak, Sani, Rahim. İşte bunlar kainatı okumak anlamını taşıyor. Yani kainat baştan sonra Cenab-ı Hak'ın haşmetli sanatlarıyla, muhteşem icraatıyla dolu. Dolayısıyla bunlara bakıp arkasındaki eden isimleri okumak gerek. Yoksa bu Okumak bir anlam ifade etmiyor yani. Okumak budur. Kur'an oku diye başlarken aslında Peygamber bir kitabı okumaktan bahsetmiyor. Yani kainatı Allah namını okumak. Kainattan Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, sıfatlarını hatta şeyinlerini böyle az önce kısaca özetle ifade edildiği şekliyle okumak, çıkarmak demek. Yoksa insanın insan önündeki mahlukata, masnuata bakıp arkasındaki isimleri göremiyorsa bu insanın bakışı bu insan bakışı değildir yani. Yani bir kedinin kedinin önüne ciğer attığınızda üstüne atlayıp yemesi, bunu kim gönderdi diye düşünmemesi kedice bir davranış, anlaşılabilir. Ama insan önüne konulan bir ciğeri bunu kim pişirdi, önüme koydu diye eee Sağına soluna bakılması gerekir. Eğer bakılmıyorsa akıl bu insanda iş görmüyor demektir. Merak bu insan için bir anlam ifade etmiyor demektir. Aynı şekilde kâinete baktığımızda da muhatap olduğumuz bir dünya nimet var hayatımızın devamı için. Ve bizde o kadar nakışları görünen sanatlar var üstümüzde. Her bir bilim dalı özellikle tıbbın bilim dalları bunları teker teker gösteriyor, ciltler dolusu kitaplarla ifade ediyor. Demek ki öyle bir bakış açısı elde ettiğimizde, yani nimetin arkasında inamı gördüğümüzde, nimet var, nimeti vereni düşünüp, onu anlamak ve ona şükran ve minnetle dolu olmak lazım. Yoksa okuyamıyoruz demektir kainat kitabını. Evet, böyle baktığımızda kainat baştan sona muhteşem bir kitap oluyoruz. Bu kitabı bazen gözlüklerle, bazen gözlüksüz, bazen teleskopla, bazen mikroskopla okuyoruz. Her bir bilim dalı bir tarafını okuyoruz. Anladıklarını bize anlatıyor ama bazen maalesef kedinin ciğere baktığı gibi bakıyoruz. Niye? Çünkü arkasındaki sanatı, sanatlı yapılışı, sanatkarı ve onun nimet olarak bize takdim edilişine bakıp ona hayret ve hayranlık duymuyoruz o zaman biz bunları okuyamıyoruz anlamına geliyor. Evet. Kainat kitabı Cenab-ı Hak'ın en muhteşem kitabıdır. Resul Aleyküm As-Sallâtu da onu okumak üzere gelmiş. İnsanlara kainat kitabını okumayı öğretmek üzere gelmiş. Diğer taraftan Kur'an da kainatın tercüme-i ezeliyesi üstadım bir başka yedeki tabirle. Yani Kur'an da yine aynı şekilde kainat nasıl okunur? Cenab-ı Hakk'a nasıl delalet eder? Onun Kemalini, cemalini, ihsanını bize nasıl ders verir kainat? Onu bize izah ve şerh ediyoruz. Dolayısıyla cenab en muhteşem kitabı kainat kitabıdır. Tabi diğer taraftan insan bu kainat kitabının hem muhatabıdır ama aynı zamanda kendisi de muhteşem bir kitaptır. İnsan kendisini ve kainatını okuyarak Rabbine hayret ve hayranlıkla, secde ve şükran etmekle görevli. Demek her bir mevcut taşıdığı yüzler bu çeşit sıfatlar lisanıyla zatı ı vacib vücudun yüzler Esma-i Hüsna'sına şehadet ederler. Evet, demek ki biz Esma-i Hüsna'yı peygamberimizden isim olarak öğreniyoruz ama asıl Esma-i kainattan okumamız gerekiyor. Çünkü kainat onun adeta tecelli etmiş hali. Evet insanda en yüksek gayesi bu aslında. Hazreti Adem meleklerden niye üstündü? Talim esma sebebiyle yani Cenab-ı Hakk'ın isimlerini bilmek anlamında eşyanın ismi derken eşyanın arkasında hükmeden isimleri bilmek anlamında yani kainat ne surette Cenab-ı Hakk'ın isimlerine delalet ediyor. Bunu melekleri de geçen melekleri de geride bırakan bir vukufiyetle Hazreti Adem ifade etmiş bu yüzden bunun bu üstünlüğün nişanesi olarak Hazreti Adem'e melaikenin secdesi emri olunmuş. Evet. Demek ki insanın insan bir yükseklik arzu ediyorsa, melekleri de geri de bırakacak bir kemalat arzu ediyorsa, bu esma derslerine oturmalı. Kur'an bize bunu ders veriyor. Risale-i Nur da baştan sonra esma'yı, esma ilahi, kainatlar nasıl okuyacağımızın e, altyapısını oluşturacak derslerle dolu baştan sonra. Evet. Bu şehadet kabul edilmezse işte kainat baştan sonra şahit oluyor. Biz bu şahitlerin şahitliklerini adeta tasdik ediyoruz bir anlamda. Eğer bu şehadetler kabul edilmezse mevcudatın bütün bu çeşit sıfatlarını inkar etmek lazım gelir. Yani e, fiili görüp yani e, faili görmemek mümkün değil. Sanatı görüp sanatkarı görmemek mümkün değil. Dolayısıyla kainata bakıp müşahede ettiğimiz ve aklan zararı olarak e, bilmemiz gereken e, bu isimlere ulaşmamız lazım. Yoksa işte Kedinin ciğere baktığı gibi bakmış oluruz kainata. Cenab-ı Hak bize e, ihsan etmiş olduğu aklın, merakın, kalbin e, gerekleriyle amel etmek nasip etsin. Hayretimizi artırsın. Hayretimizden sonra hayranlığımızı artırsın inşallah kendisine karşı. Ve bizi e, muhteşem bir kul haline getirsin. Sevebileceği bir kul haline getirsin. Tefekkürümüzü bu noktada inkişaf ettirsin inşallah. Subhanike la ilmalana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim va ahiru davan el rabbil alamin el fatiha